Güneşin doğmasına 10 dakika ya da daha az bir zaman var ise sabah namazına niyet etmeli miyiz demişler? Yani kılabilir miyiz? Şimdi sabah namazının vakti e, imsak ile birlikte yani fecir ile birlikte başlar. Hı hı, hı hı. Ne zamana kadar? Güneş doğuncaya kadar. Vaktus subhi veya başka bir rivayete göre Vaktul fecri ma'lem tatlu'i şemsu Evet güneş doğmadıkça sabah namazının vakti devam eder. Demek ki bu hadisten de açıkça anlaşıldığına göre güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılınabilir. Hanefi mezhebinin görüşü böyle. E, diyelim ki namaza durdunuz, selam verdikten hemen sonra güneş doğdu. Namazınız geçerli Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise selam namaza durduktan sonra bir rekatı tamamladığınızdan sonra eğer güneş doğarsa namazınızı tamamlayabilirsiniz. Namazınız geçerlidir şafii mezhebine göre. Bir rekatı tamamladıktan sonra güneş, güneş doğarsa için. hiç selam vermeden namazınız bozulmamıştır. Çünkü namazınıza devam edersiniz sanki vaktinde kılıyormuşsunuz gibi namazınızı bozmaz, tamamlarsınız. Şafii mezhebine göre öyle. Ama Hanefi mezhebine göre mutlaka selam verinceye kadar güneşin doğmuş olmaması lazım. 10 dakikalık bir zaman diliminde de herhalde kılabilir. Yani. kılabilir, kılabilir. Evet. Çok sıkışırsa kazaya bırakmamak için hiç ise farzını kılsın. Evet. Yani diyelim ki 5 dakika kaldı. E şimdi 5 dakikada sabah namazının hem sünneti hem farzı, farzı yetiştiremedi kıl namaz yani. ama 10 dakikada kılınabilir yani normal bir evet. ortak kılışla kılınabilir